tabii ki taziyede bulunacağız. Den cenazede o merasimde bulunmakta dini açılan bir sakınca yok efendim. Hemen şöyle bir soruyu ben ilave edeyim hocam. Isterseniz. Peki e cenazesine katıldığımız bu kimsenin e ruhu için dua edebilir miyiz? Mesela bir Müslüman, gayrimüslim bir kimse için rahmet dileyebilir mi Rabbimizle? Ya tabi işin orası başka bir şey. Yani biz e inşallah e bir inancı varsa bu inanç Hı -hı. doğrusuna Rabbim en doğrusunu yapacaktır. Fakat biz bunların hidayeti için dünyada